Bir Yaşam dilişi İşi iletişim İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz bence Anam. Ben Deniz. Evet, anahtar ayrımlara devam ediyoruz. Evet, bugün e, böyle e, saptama mı yoksa e, tahmin mi diye bir başlık altında çalışacağız. E, aynı zamanda radyoyu yeni açanlar ya da ilk defa bizi dinleyenler için... E, ...Bir Yaşam dilişi İşi Destil İletişim Programı'nda... E, Alışkanlıkla hayatın içinde kullandığımız e, dilde şiddetsizlik nasıl mümkün diye baktığımızda bir pusula e, olarak bu anahtar ayrımları kullanıyoruz. E, onlar üzerinde tefekkür ediyoruz Canan'la birlikte. E, bugün anlatacağımızda bir insanla bağlantımızı korumak yani ikili görüşmede ya da karşılıklı sohbet ederken e, bir insanla bağlantımızı korumak için... Ee, nelere dikkat edeceğimiz e, konusunda bize ışık tutabilir. Evet. Ee, örneklerle e, her zaman olduğu gibi e, destek olmak, yardımcı olmak istiyoruz. Ee, hem biz bunları <gülüyor> burada radyoda <gülüyor> sizlere anlatırken kendi hikayelerimizi de Gerçek hikayelerimizle de çalışıp evet ya ben bunları yapıyorum veya bunlar bana yapıldığı zaman e, bağlantım kopuyor e, diyoruz. De, özellikle bende böyle acayip bir aydınlanma oluyor bu anahtar ayrımları çalışırken. Saptama mı tahmin mi mesela nasıl bir şey? Ya şöyle e, şimdi iki kişi konuşuyoruz. Ben diyelim çok öfkeliyim e, ya da çaresizlik <gülüyor> duyuyorum. Artık kendim de bilmiyorum böyle bir şeyleri anlatıyorum. Saptama ya da beyan etme hali öfkelisin sen. Şey bilir misin Rana? Belki dinleyicilerimiz de kendi hayatlarından bakabilirler. Öfkeliyken bir insana öfkelisin sen. Yo. <gülüyor> ne kadar sinirlen. Daha da Nereden çıkarıyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Öfkeli değilim. Şey gibi bir bilme halinden yaptığım bir beyan. Yani ben biliyorum senin sende ne olduğunu Aslında böyle bir incecikten hani incecik yağan bir yağmur gibi Ben çaktırmadan aslında yine bir yorum yargı yapıyor Yorum bu Evet rahatsız edici bir şey ya Bana böyle gerçekten öfkeliyken dediğin gibi böyle hemen içimden itiraz yok. yükseliyor Sen kimsin de bunu bana söylüyorsun gibi Ya da utandın sen Evet ay bu bana çok olur utandın sen Utandın sen şey gibi benim içimdeki canlı hayatla bir bağlantı içinde değil gelen cümle. Hmm. Ben, bende gördüğü ve kendi zihninin sunduğu bir şeyden bende ne olduğunu beyan ediyor. Evet. E, mesela sen kızgınsın diyor. Sen kızgınsın yerine ne diyebilirsin? Kız... Ya merak yok orada. Kızgın mı hissediyorsun belki? Ya o, aynen ya yani artık aramızdaki dile bağlı olarak... Evet. Şey gibi geliyor bana anahtarı ayrımın e, özet bir cümlesini buldum. Bilme halimi merak etme halimi gibi. Yani ben çok emin miyim de soruyorum sana öfkelisin falan. Yoksa merakla canan sende bir şey oluyor da. Sen öfkelendin mi? Bu soruyu sorma niyetim merak. Çünkü cevabını alırsam... Senle bağlantımı kurmaya devam edeceğim. Evet sanki karşı tarafa kendimizi ifade etmeden önce de böyle bir şey mi var? Yani hangi pencereden bakıyoruz? Onu yargılamak için mi? Yoksa bir bağlantı kurmak niyetim. Orada tekrar niyetle bir bağlantıya geç. Yani hangi niyetle ben bunu soruyorum? Orada hani böyle yukarıdan bir şey, öfkelisin. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey galiba... Mesela böyle söylediğimizde gözlem de yok. Evet... Mesela şey diyebilirim öfkeli misin yerine. E, ya biraz önce gördüm hani kaşların birbirine yaklaştı. Ondan sonra sesin benim her zaman duyduğumdan daha yüksekti. Merak ediyorum öfkeli misin? Yoksa ner, nasılsın? Ben Olur, çünkü sen, evet daha böyle evet ya işte şu şu, şu oldu diye başlayabilirim belki. Evet. E, biz bir arkadaşımla... E, <gülüyor> İki gün önce bir e, inzivada bir şey keşfettik. Ben böyle çok hızlı bir şekilde yürüyordum. Ondan sonra e, ve şeydi on dakikalık bir mola vardı. O on dakikalık molada e, işte bir takım şeyleri halletmek istiyordum. İşte e, çay içeceğim. Ondan sonra bir arkadaşımı göreceğim. Geri döneceğim. E, yolumda önüme çıktı. Ondan sonra e, ya dedim benim on dakikam var. Sonra konuşalım mı? Yürüdüm gittim ben. İçimdeki de e, tamamen e, o on dakikayı e, rahat kullanmak için bir şeydeyim. Sıkışmış bir haldeyim. Ondan sonra geldi dedi ki bana sen panik oldun. <gülüyor> e, ve şey dedi nasıl geliyor hani panik oldun demek istiyorum. Tam da bunu çalışmak için bir egzersiz olarak sordu yani birlikte büyüyüp e, öğrenmek için. Dedim ki ben panik olmadım. Ben zaten telaşlıydım. Yani sen panik oldun. Ben soru sorduğumda panik oldun dedi bana. Orada biraz kendini suçluyor gibi sanki. Zaten soru o çıktı. <gülüyor> yani şey e, utan, suç, muhtemelen ben bir dakika on dakikalık zamanım var deyip yürüdüğümde utan gelmiştir arkadaşıma. Çünkü o ondan duymadım. O bana şey dedi suçluluk geldi bana. Şey gibi başkasının dünyasında olup biteni üstüme alındığımda da. Birdenbire çok hızlı yorum yapmaya başlıyorum Panik oldu İşte öfkelendi Yok efendim mutlu oldu Filan gibi Sanki orada kendi fikrimizi evet. teyit etmek ister gibi bir şey var Yani karşı tarafın içinde neler olduğunu bildiğimizi düşünmek Sanki evet bu panik oldu Kendi fikrimizin de teyidi gibi evet. Onun yerine tahmin edersek Veya tahmin etmeye başlarsak daha farklı bir şey orada biraz daha böyle alan açılıyor sanki evet daha ne, ne olacağı değil mi ne olacak? onu açacağız. Gözleme dönsem yani o anda panik oldu düşüncesine inanıp kalmasam ve gözleme dönsem desem ki ne oldu burada hakikaten işte deniz buradan e, her zamankinden daha hızlı adımlarla yürüyordu. Ondan sonra önüne bakarak bir de önüme bakarak yürüyordum. Ben onu durdurduğumda on dakikam var sonra konuşalım mı dedi. Gözlem bu. Hı hı. Şimdi bu gözlemi hatırladığımda zaten panik oldu demek yerine bu gözlemde kalabilirim. Ve sonra Deniz'le bağlantı kurarken ya Deniz sen böyle geliyordun. Ben seni durdurduğumda on dakikam var dedim. Sen o sırada ne oldun? merak ediyorum. Burada niyetim bağlantı kurmak. Denizin dünyasıyla ilgiliyim burada. Hakikaten deniz diye bir insan var ve ben onunla bağlantı kurmak istiyorum. Öbür tarafta ben kendim değil. Evet. Ben bir şey yaptım. Ve o panik oldu. Ve senin duyguların tekrar sorumluluğunu almış gibi oluyor değil mi? Evet. Ve şeye düşüyor yani suçluluğa düştüğüm yer. Ben arkadaşımla çok bağlantıdayım hakikaten suçluluğa düştüğüm yer. Benim de bağlantıyı unuttuğum, gözlem yapmayı, o insanın dünyasında olanı merak etmeyi unuttuğum. Ve bir tür eşdeğerlikten geri düştüğüm yer. Evet. Benim de böyle çok sık başıma gelen yani ben... ...kendimle ilgili bir şey var... ...ben çok sıkıntılı bir insanım esasında... ...çok sıkılabil ...kolay sıkılabiliyorum... ...bu da benim böyle sanki Ben yani ...başkaları da canan sıkılır... ...gibi bir şey var... ...benim için düşünülüyor ama... ...bu her zaman gerçek değil... ...her zaman sıkılmam zaten... ...insan... <gülüyor> ...evet yani sıkılabilirim... ...ve böyle... ...o beni böyle çok sık... Ay, ...bir şey oluyor mesela... ...sen sıkıldın... <gülüyor> Ya bir dakika ya bu sefer sıkılmadım esasında demek yani o da beni böyle sıkıyor tekrar. Sen sıkıldın biliyorum. Öyle bir şey yok esasında. Yani karşı tarafa da böyle bir etiketlemek gene. Değil mi? Bu şefkatı engelleyen iletişim, iletişimlerde hep konuşuyoruz. E, etiketler e, çok etiket kolaylık e, oluyor galiba değil mi? İşte sen canan sıkılır. O bencildir. O bilmem nedir diyerekten halbuki onun yerine Canan'la bağlantıya geçti. Ondan sana ne oldu? Yani bir telefon mu geldi veya bir şey mi okudun? Bir yüzün değiştiğini görüyorum. Evvel esnediğini görüyorum gibi bir şey söylese. Dediğin gibi gözlem ben daha rahat edeceğim. Ama şak diye sen sıkıldın. <gülüyor> bir sürü şey geçti içimden. Şimdi sen konuşurken Canan şey gibi bu şidesiz iletişimde aradığımız bu tahmin etme hali tekrar tekrar ee, karşımdaki insanın içindeki canlı hayatla bağlantı niyetimi tazeleyen bir yer. Yani ben tekrar tekrar canını merak ediyorum. Canını alıp kütüphanede bir e, kitap ciltlerinin yanında yeni bir e, canan kitabı gibi hani tozlu raflara kaldırmak yerine tekrar tekrar canını merak ediyorum. Tekrar tekrar canının içindeki canlı hayatı ...merak edip onunla bağlantı kurma niyetiyle sorular soruyorum. O da sanki bana iyi geliyor. Aa hmm. evet daha böyle hani değil mi aramızda bir şey var. Daha bir şefkatli bir şey var. Evet. Aynı zamanda da şey var... Sen, ...yani bizler canlı varlıklarız... ...yani canlıyız ve o canlılık... ...o hayat içimizden... ...hep değişerek, dönüşerek... ...bambaşka biçimlerde akıyor. Yani ben e, sık sık yaptığım bazı şeyler olabilir... Aynı zamanda dediğin gibi her zaman onları yapmıyor olabilirim ve tekrar tekrar bir merakla bana yönelindiğinde... benim canlılığım da böyle çiçek gibi açabilir. İşte Franz Albertten söz ettik, ee, şeye gelmeden önce program yapmaya. İşte Franz Albert bizim şey iletişim eğitmenlerimizden biri aynı zamanda hem benim hem çok yakını. İşte şey der. Bendeki insanlığa merak etmiyorlar. Bendeki in şeyden, İngilizceden çeviriyorum. Bir Almanın İngilizcesinden <gülüyor> çeviriyorum. There is no interesting to the person, uh, per uh, as a person uh, to me gibi bir şey söylüyor. Şey demek, bendeki insana hiç mi ilgi yok? Evet, işte o tam yani orada gerçekten Canan o anda ne yapıyor? Ne oldu da Canan'a sen sıkıldın? Bir de ama o, o sıkıldının tonu da şey hani hep sen sıkılırsın zaten gibi duyuyorum ben onu. Evet bir de şey gibi kendini ifade etmek istiyor belki sıkıldın dediğinde. Fakat kendini ifade etmiyor. Senin üzerine bırakıyor yükü. Hı -hı. Yani şöyle olabilir Canan şu an yani bağlantı ricası yok bağlantı kurmuyor. Hani Canan şu an gördüm derin bir nefes aldın başını da sağa çevirdin gözlerini kapadın ondan sonra... ...esnediğini de gördüm. Ha, merak ediyorum ne oluyor demiyor. Ya da demiyorum. Çünkü bu, bu bana bir şey yapabilir. Ben beni, ben bağlantı kurmak istiyorum sende. Mesela bağlantı ihtiyacım karşılanmıyor olabilir. Evet. Ama ben bunu söylemek yerine sıkıldın diye... Bayağı bir gerçekten saptama. Yani evet. Ve şimdi tabii bu ilk başlarda... Ee, ...bu bana çok rahatsız ediyordu... ...sonra şunu döndür, dönüştürmeye başladım... ...yani benim sıkıldığımı düşündüğünde... ...sana ne oluyor? <gülüyor> yani ben ondan tekrar bağlantı... Hı. ...çünkü bir, bir önceki adımda... ...kızıyorum, öfkeleniyorum... ...ya bu sefer sıkılmadım... ...yani bazen sıkıldığım oluyor ama... ...bu sefer sıkılmadım... Gerçekten başka bir şey var... ...ya onu açıklayabilirim... ...yani hoşlanmadan bir mail geldi... ...işte onunla ilgili kafam dağıldı... ...falan gibi bir şey... ...veya... Yani benim sıkıldığımı düşün de sana ne oluyor gibi bir şey. O zaman oradan tekrar o bir şey söyleyecek işte. Bağlantıya sen evet, davet edersin. Evet ben davet edebilirim. Yani iki türlü de bir seçenek var. Seçim yapabilirim yani kendimi mi ifade ederim yoksa karşı tarafa empati mi <gülüyor> veririm gibi... Evet, devam edelim. Bir müzik arası verelim istersen. Ondan sonra devam edelim. Bugün Athena Athena'dan bir şarkı çalacağız. Senden, benden, bizden. Hiçbir zaman affetmedim beni. Ben ne çok sevdim seni. Herkese bahset senden benden bizden defalarca sordum sana neden cevap vermedin işte herkese bahset senden benden bizden eğer dans etmek istersen Ya. Beni gerçekten sevdiysen söyle asla hayır deme Herkese bahset senden, benden, bizden Gerçekten sevdiysen söyle asla hayır deme Herkese bahset senden, benden, bizden Senden, benden, bizden, senden Evet Canan buradan e, zihnen tahmin etmek mi yoksa empatiyle tahmin etmek mi diye bir yere gidiyoruz. İngilizcesi guessing intellectually, guessing empathically bu da yine temel ayrımlarından bir işi yolculuğunda empatik tahmin çalışıyoruz. Aynı zamanda e, entelektüel zihni tahminlerden çalışıyoruz. E, ...çok da fark etmiyor insan... ...yani çok hızlı oluyor bunlar hayatın içinde... ...var mı bir örneğin Canan? Yani zaten... Bir ...programın ilk bölümünde bahsetmiştik... ...yani bu da benzer bir şey... ...burada biraz hikayeye de gidiyor... yani ...anlamak için tahminlerde bulunuyoruz... ...bu entelektüel... ...veya zihni tahminlerde... ...zihinsel tahminlerde... ...orada kendi tecrübelerimize dayanarak... ...ve karşımızın içinde... ...karşımızdaki içinde... ...ne canlı olduğuna değil de... kendi ee, tecrübemize kendi hikayemize da, dayanarak bir tahminde bulunmaya çalışıyoruz aynı zamanda ona çözümler de <gülüyor> sunuyoruz sanki yardım etmeye çalışıyoruz ee, biraz önceki anlattığın örnekte gibi onun duygularının sorumluluğunu alıyoruz ...ve ee, daha çok ne oldu, e, teki tarafta da daha çok... ...yani karşı tarafta ne oluyor empatik tahminde... ...ne oldu, onun içindeki duygu ne... E, ...onun içindeki canlı olan şey onu tahmin etmeye çalışıyoruz. E, oradaki amacımız da çözüm bulmak değil esasında. Birincide çözüm bulmak, yardım etmek istiyoruz. Bir açıklama yapmak da değil. Tek yapmak istediğimiz bağlantı ve merak etmek. E, o zaman... Böyle yaptığımız zaman kişi de kendiyle bir bağlantıyı ge ge geçebiliyor. Daha kolay geçip daha derinlerdeki duygu ve ihtiyacıyla bağla e bağlantı geçip paylaşıp da, evet ya bana böyle böyle oldu diye. Benim en çok e başıma gelen e mesela bir arkadaşımı ararım işte bir şey yapalım ya sen çok yorgunsun gel derim mesela sen çok yorgunsundur. Aa, yorgun olsam seni arayıp çağırır mıyım? Veya yorgun olabilirim. Ama ben orada şeyim ihtiyacım seninle birlikte olmak. Yorgunsundur şimdi sana gelmeyeyim. Şey gibi ben de derin nefes aldım. Ondan sonra <gülüyor> şey var orada iki, ta, iki tane durum sez, sezebilirim. Birincisi güvenmek istiyor herhalde. Senin sahiden onunla birlikte olmak istediğine ve açık olduğuna buna ya da e, kendi ifade etmek istiyor ya şimdi ben gelmek istemiyorum hani hayır demekte de zorluk çekiyor evet ikisi de ikisi olabilir. de olabilir ama ya, bu çok sık oluyor benim, benim başıma geliyor ha. böyle benim hakkımda böyle bir yorguncağına işte veya sen çok çalışıyorsun sana gelmeyelim bize gel Tabii o da güzel bir şey değil ama ben hani evimde seni ağırlamak istiyorum işte rahatım gel. Yorgun olsam zaten hani böyle kibarlıktan seni davet edecek değilim. Belki de güvenmiyor mu? Doğru söylüyorsun. Hakik. Güvenmek istiyor belki. Güvenmek istiyor. Göz etmek göz istiyor. Göz etmek istiyor. bir yardım etmek istiyor. Ya yani şey gibi göz etmek istiyor. Hani sana sofra kuracak, sofra kaldıracak, sen daha az hizmet edeceksin. Evet. Ondan sonra... Yani bazen ona nefesim yetiyor. Hadi gel sen bulaşıkları sen yıkarsın diyorum. Bazen de zor geliyor. Ay evet seni çağırdım. Yani bununla ilgili konuşmak istiyorum. Çağırdım gel işte. <gülüyor> Benim başıma bu, bu söylediğin şey bende de bir şey uyardı, aklıma getirdi. Şimdi geçtiğimiz sonbahar, kış ve ilkbahar dönemi ben yoğun çalıştım. Tırnak içinde yoğun diyorum yoğunluktan kastım her ayın e, üç hafta sonu doluydum e, ve sahir günlerinde e, ortalama haftanın üç gününde akşamları işim vardı. E, bir arkadaşım beni aramamaya başladı. Ondan sonra e, ben kendime bir hikaye yazdım küstüm içimde. Ondan sonra kendime biraz empati verdim yani ne oluyor işte daha önce şu kadar zaman arayan arkadaşım beni aramıyor falan kırılıyorum kalbim kırılıyor. Özlüyorum aslında kalbimin kırılmasının nedeni de o. açtım sordum dedim arkadaş sen beni 3 aydır aramıyorsun eskiden şöyle arardın şimdi şu, hiçbir telefon etmedin. Ondan sonra dedi ki valla Deniz sen çok yoğunsun. Ondan sonra bu kadar yoğunluk içinde... ...aramamı isteyeceğini hiç düşünmedim. Şimdi bu tam da entelektüel... ...yani zihinden <gülüyor> bir tahmin yapıp... ...empatiyle... E, ...bir merak yok... ...ondan sonra... E, ...bağlantı isteği yok... ...ya da bağlantı kur ...bağlantı isteğini engelleyen de... ...zihinsel tahmin aslında... ...yani zihninde bir tahminde bulunuyor... Hı -hı. ...o tahmine inanıyor... Ve bağlantı isteği de kalmıyor. Yani bağlantı ihtiyacı da kendini eyleme geçirmiyor. Orada birlikte sohbet ettik. Hatta bunları da konuştuk. Biraz şiddetsiz iletişim konusunda da çalışan bir arkadaşım. Ya dedi hakikaten ben buna nasıl inandım? Evet yani zihni tahminlerde bulunduğumuz zaman empatiyle bağlantı kurmayı bir atlıyoruz. Yani öyle bir bariyer haline de gelebilir. Evet, şimdi bunları konuşurken... ...ben de kendi içimdeki örnek... ...yani bir önceki örneğimi düşündüm... ...hani arıyorum arkadaşımı... ...gel diyorum... ...o da diyor ki sen çok yorgunsundur... ...boşver diyor bir şey diyor... ...esasında galiba orada ben onu çağırırken... ...ki niyetim... <gülüyor> ...gel yani seninle arkadaşlık yapalım... ...paylaşmak istiyorum... ...ve ben o cevabı alınca... ...belki o gün üzüntülüyüm... ...veya bir derdim var... Onu da söylemekten vazgeçtiğimi fark ettim. Yani esasında o gelse ben ondan bir şey paylaşacağım. Ee, orada ne oluyor? Ben de güvenemiyorum. Yani gelmiyor. İşte çağırdım gelmiyor. İşte o üzüntümle kalıyorum. Esasında benim orada bir derdim var. Ona arkadaşlık paylaşmak istiyorum. Orada gene benim biliyorsun bu kendimi ifade etmekle ilgili <gülüyor> ricam. İki tane çalışma noktam var kendimi ifade etmek ve rica yani gelir misin? Seninle bir şey paylaşmak istiyorum, kendimi yalnız hissediyorum. Ee, ben bir şey içeriz, bir şeyler yeriz ee, desem o zaten gelecek. Evet. Ee, Hayat işte, ne kadar kolay esaslı. Evet <gülüyor> ve dans edebiliriz. Çünkü evet. ben, ben de mesela benim arkadaşımın empatiye ihtiyacı olduğunu sezip Empatiyle ona merakla yöneldiğimde yani o küstüğüm düşünceleri bir kenara park edip ya hakikaten böyle mi düşündün? Allah Allah filan deyip ondan sonra işte beni bana ulaşamadığın hafta sonlarında canım sıkıldı. Ondan sonra özledin mi filan diye gittiğimde bir şey değişti. Ve bizim bağlantımız tekrar kuruldu. Zannediyorum bu e, anahtar ayrımının en tatlı tarafı e, bağlantıya davet etmesi. Yani bağlantı için e, bunu yapıyoruz. Şiddetsizlik yolculuğu çünkü aslında bağlantıyla ilgili. Bağlantı kurduğumuz anda hakikaten bir şeyler değişiyor. Birbirimizin insanlık haliyle e, bir arada kalabiliyoruz ve tekrar tekrar... Ben canının içindeki canlılıkla buluşabiliyorum. Tekrar tekrar onu yaşayabiliyorum. O da tekrar tekrar benle yaşayabiliyor. Bağlantı böyle tatlı bir şey. Evet. Yani orada en uçtaki göster olan duygunun altında başka duygular da var. Bunu tekrar şimdi ben de hatırlıyorum. Evet. Uyuz o duygunun altında başka bir duygu var. Yani sen benle o empatik bağlantıyı kurduğun zaman ben bir aşağıdaki e, duyguya daha çok kendim gidebiliyorum. Ha, evet. Benim ben yalnız hissediyorum ve arkadaşlara ihtiyacım var. Biraz üzgünüm. Empatiye ihtiyacım var. Anladın mı? Orada birazcık daha derine gidebilirim. Öbür türlü yukarıda kalıyoruz ve bağlantı kopuyor. Bunu fark etmek tekrar bu radyo programında nasıl <gülüyor> nasip oldu? <gülüyor> şükran duyuyorum <gülüyor> açık radyodaki e, bu anahtar ayrım programları. E, ben aynı şekilde e, karşılığı var <gülüyor> hem kalbimde hem zihnimde. E, açık radyoya şükranlarımı ben de iletiyorum. E, şu an bizi her kim dinliyorsa onlara e, şükranlarımı iletiyorum. Ee, Canan'la ikimiz e, dinleyicilerden mail e, aldığımızda çok mutlu oluyoruz bir program ben veriyorum adresimi bir program Canan veriyor bugün sıra bende ee, bize e, düşüncelerinizi duygularınızı iletmek isterseniz geri bildirim e, vermek isterseniz denizspatar gmail.com deniz okunduğu gibi spatar samsung polat ankara trabzon ankara rize gmail.com'a yazabilirsiniz Canan'a empatinin gücü Instagram hesabından ulaşabilirsiniz Bu temel ayrımlarla ilgili Çok güzel postlar çıkıyorlar Ece Cengiz Tekin'le birlikte Çok kutluyorum onları onlara bakabilirsiniz Benim Instagram hesabım Deniz Spatar Kendi adımla Aynı zamanda toplumumuzun Etkinliklerini takip etmek isterseniz Facebook ve Instagram'da Şides İletişim Türkiye sayfalarına Bakabilirsiniz Evet. O zaman iyi hafta sonları İyi hafta sonları